bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı allah Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Âlemlerin efendisi ve peygamberlerin aleyhi ve aleyhimü s en üstünü olana miraç gecesi, cennette nasip olan rüyiyet şerefi dünyaya indikten sonra,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 yakın olduğu da rü'yet yani Allahü Teala'yı gördüğü zamandır. Dünyadaki bütün ibadetler insanı namaz kılabilecek bir hale getirmek içindir. Asıl maksat namaz kılmaktır. Saadet ebediyeye ve sonsuz nimetlere kavuşmak ancak namaz kılmakla elde edilir. Namaz bütün ibadetlerden ve oruçtan kıymetlidir.